Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve Rabbil alemin Esaratu ve selamu aleyke ya seyyidil evvelin ve vel ahirin Ve ila cemil enbiya'yı vel musedin Ve ila cemil evliya'yı Ve elhamdülillahi ve Rabbil alemin Bugün inşallah hep beraber kıbleyi anlamaya çalışacağız Kıble Kabir sorularından bir tanesi de kıble Sorusudur Kıblen neresidir? Rabbin kim, peygamberin kim, kitabın nedir, kıblen neresidir, kardeşlerim kimlerdir? Kıblen neresidir diye sorulduğunda bizim kıblemiz Kabe'dir. Devemiz acaba yeterli bir cevap oluyor mu? Elbette ki olmuyor. Bir tekbürü bilmekle ya da namaz esnasında kıbleye dönmekle kıblemiz Kabe olmuş olmuyor. Nasıl ki her şeyin bir zahiri varsa aynı şekilde bir de manevi tarafı var. Zahiri olarak namazda beden itibariyle Kabe'ye, kıbleye dönüyoruz. Kıblemiz Kabe'dir. Kabe'ye dönüyoruz. Bir de gönül kıblesi vardır. Gönül için zaman, mekan, yön tayin etmek doğru değildir. Gönül Allah'ın tecelli ettiği tecelligahıdır. Gönül kıblesi neresidir? Gönül kıblesi de namazda miraçtır eğer gönül itibariyle Allah'ın huzurunda durduysa o da kıblesine yönelmiş demektir gönül itibariyle Allah'a döndüyse ben Rabbimin huzurundayım dediyse Allah'a dönmüştür bedenin kıblesi beytullah'tır gönlün kıblesi Allah'tır eğer namaza sadece kıbleye dönmüş olsak gönül itibariyle Allah'a dönmemiş olsak bu namaz olmaz. Bu namaz müminin miracı olmaz. Dolayısıyla namazımızda namaz olmaz. Kıblemizi namaz üzerinden anlamamız gerekir. Eğer hem zahiri hem manevi olarak kıblemizi anladıksa Allah'a dönmemiz mümkün olur. Bu sadece namazda mı böyle olmalıdır? Hayır. Her anda, zahiri olarak her anda kıbleye dönmek mümkün değildir. Bu sadece namaz için geçerli olan bir durumdur. Kıbleye dönmemiz gerekir. Ama manevi kıblemiz daimi olarak, sürekli olarak Allah olması gerekir. Bir an Allah'ı unutacak olsak, Allah'tan dönecek olsak, gaflete düşmüş oluruz. Allah'tan ayrılmış oluruz. Rabbimizi unutmuş olur, kendimizi unutmuş oluruz demektir. Eğer gönlümüz Allah'ın sevgisiyle yani imanla dolarsa her anda gönül itibariyle Allah'ı unutmadığımız için her anda kıblemiz Allah olmuş olur. Kıble demek aynı zamanda Kabul edilen demektir. Kabul edilen. Eğer Allah'ı kabul etmişsek, kabul ettiğimiz Allah ise her anda onunla beraber oluruz. Ona döneriz. Başka tarafa döndüğümüzde ona döneriz. Onun için Allah peygamberlerini anlatırken onlar daima Allah'a dönerdi buyurdu. Yani gönül herhangi bir şekilde bir şeyle meşgul olup Rabbini unuttuğunda hatırlar hatırlamaz ne yapması lazım hemen Allah'a dönmesi gerekir kıblesinin gönül kıblesinin Allah olması gerekir Allah Hz. Musa'ya peygamberlik vazifesini verirken buyurdu ki evlerinizden bir kısmını kıblegah edinin evleriniz kıblegah olsun Kıblev olsun. Kıblegah demek, Allah'a döndüren evler demek. Allah'ın anlatıldığı, Allah'a imanın anlatıldığı evler demek. Gönüllerin, insanların yetişip, mümin olarak yetiştirilip, Allah'a döndürüldüğü evler demek. Kıblegah evler. Elbette ki Allah'ın Hz. Musa'ya bu emri bir başlangıçtı sadece. Firavun'un bulunduğu yerde bir başlangıçtı. Evlerimizin mutlaka kıblegah olması gerekir. Kıblegah olması gerekir ki orada yetişen ailemiz, çocuklarımız Allah'a dönebilsinler. Mutlaka bunun birilerinin yapması gerekiyor. Allah Vel Asr suresinde buyuruyordu Bütün insanlar hüsrandadır İman edenler, salih amel işleyenler Hakkı sabrı tavsiye edenler müstesna Başka bir ayet-i kerimede Hakkı ve birbirine rahmeti tavsiye edenler müstesna dedi Bu tavsiye ne içindir? Gönlün Allah'a dönmesi içindir Gönüllerin Allah'a dönmesi içindir Allah'ın hesabını yapması içindir eğer biz kendi evlerimizde, ailemizin, çoluk çocuğumuzun gönüllerini Allah'a döndiremezsek, Allah'ın emrini yerine getirmemiş oluruz. Hem kendimiz hüsrana uğramış olur, hem de ailemizi hüsrana uğratmış oluruz. Allah her neyi emrettiyse mutlaka bana dön dedi. Beni dinle dedi. Benim sana emrettiğimi yap dedi. Her neden sakındırmışsam ondan sakın dedi. Beni sev dedi. Benim için sev dedi. Bana itaat et dedi. Benim Resulüme itaat et dedi. Beni bir an bile unutma dedi. Her an benim huzurumda olduğumu bil dedi. Bunu unutma dedi. Her neyi söylerse söylesin, gönlünü bana dönder dedi. Yani gönül itibariyle sürekli ona dönmüş olmamız gerekir, dönmemiz gerekir. Bir yanlış yaptığında, ters tarafa döndüğünde hemen tövbe et. Tövbe demek, dönmek demektir. Hemen bana dön dedi. Müminleri anlatırken, onlar bir yanlış yaptığında, şeytan onlara bir göçese verdiğinde, bir hile yaptığında, onlar... Hemen tövbe eder. Hemen Allah'a döner der dedi. Yani kıblesini öğrenmiş. Kıblesini tayin etmiş. Aynı zamanda bu insanın sürekli olarak teveccüh ettiği sevdiği şeydir. Her neyi seviyorsa o onun kıblesidir. Sürekli oraya bakar. Hayatı yaşarken neyi kazanmaya çalışıyorsa o onu kıble edilmiştir, Kıblegah edilmiştir. Çünkü sürekli oraya döner. Kalp öyledir. Neyin sevgisi, kimin sevgisi o gönülde mevcutsa o gönül sürekli oraya döner. Bu onun elindeki bir şey değildir. Oraya neyi doldurduysa döneceği yer de orasıdır. Eğer birinin gönlünde Dünyanın sevgisi hakimse, hükmediyorsa orada, o daima dünyaya döner. Yani daima dünyası için ne yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini düşünür, onunla meşgul olur, onunla sevinir, onunla dertlenir. Kıblesi dünyadır. Ama kıblesi ahiretse ahiretin hesabını yapar. Eğer kıblesi kendi nefsi ise, kendi nefsinin arzularını yerine getirmek için daima onunla meşgul olur, onunla hesap yapar, ona göre hesap yapar. Onunla ilgili bir şey kazandığında sevinir, kaybettiğinde üzülür. Kişinin kıblesi ya Allah'tır ya kendi nefsinin hevasıdır, arzusu isteğidir, hayalidir gönül kıblesi Allah tefekkürü emrediyor bu Ramazan'da arkadaşlar itikafa girmeye çalışıyor gönül itibariyle Allah'a dönmeye çalışıyor Allah'ın huzurunda durmaya çalışıyor itikaf kıblemizi belirlemek içindir kıblemize dönmek içindir. Gönül kıblemizi belirlemek içindir. Gönül kıblemizi belirleme eğitimidir. Eğitim. Yani bir gün boyunca, iki gün boyunca, üç gün boyunca kul Allah'ın huzurunda durmaya çalışırken gönlü Allah'a dönmüştür. Gönül kıblesi Allah'tır. Allah'ın rızasıdır, dostluğuydur, sevgisidir, muhabbetidir, yakınlığıydır. Bu eğitimi niye yapıyor? Hayatının diğer bölümlerinde Allah'ın huzurunda durabilsin diye. Gönül kıblesi belirlensin diye. Bir pusulayı hangi tarafa döndürürsek dönderelim sürekli kuzeye döner. Yani kıbleye döner. İstediğimiz kadarını döndürelim, o sürekli aynı yere döner. Niye? Onu orada çeken manyetik bir aran var da ondan. Eğer gönül itibariyle kıblemiz Allah değilse, bizi çeken başka şeylerdir. Allah'ın rızası değil, Allah'ın sevgisi olmamış demektir yani. Eğer Allah'ı seviyorsak, bizi çeken de o olur. Dolayısıyla gönlümüz hangi tarafa dönersek dönelim, neyle meşgul olursak olalım, gönlümüz daima Allah'a döner. Hiç kimse onu başka tarafa döndüremez. Seni döndürebilir, seni meşgul edebilir, sana zulm edebilir ama senin gönlünü Allah'tan başka tarafa döndüremez. Hiçbir şey, hiç kimse. Bunu bize kazandıran nedir? Allah'a olan muhabbetimiz, sevgimiz, yani imanımız. Bizim de kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Acaba bizim gönül kıblemiz Allah mıdır? Daima Allah'a dönüyor muyuz? Peygamberlerin döndüğü gibi. Onlar bizim için örnek çünkü. Ne yaparsak yapalım Allah'ın rızasını gözetiyor muyuz? Allah iyiliği emretmemizi, kötülükten de sakındırmamızı emrediyor. Emri bil maruf, nehyanil münker. Ne demektir bu? Gönülleri Allah'a döndürmek demektir. Yani bir tek senin Allah'a dönmen yetmiyor. Bir de gönülleri Allah'a döndürmen gerekiyor. Döndürmezsen ne olur? Hakkı tavsiye etmezsen, sabrı tavsiye etmezsen, rahmeti tavsiye etmezsen, iyiliği tavsiye etmezsen güzelliği tavsiye etmezsen ne olur? Allah'ın emrini yerine getirmemiş olursun. Zulmü kendine yapmış olursun. Onu yaparken Allah senin ayağını sabit kılar buyurdu. Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder. Allah sirat ve müstakimde onun ayağını sabit kılar buyurdu. Aslında biz Allah'a davet ederken, hayra davet ederken, rahmete davet ederken, sabra davet ederken kazanan biziz. Hem karşımızdakini davet etmiş oluyoruz hem kendimizi sürekli Allah'a döndürmüş oluyoruz. Çünkü birini Allah'a döndürmek için, davet edebilmek için gönlümüzün, kıblesinin Allah olması gerekir. Daima Allah'a dönmüş oluruz. ...Allah'a dönmeye de davet etmiş oluruz. Yoksa bir şeyi anlatırken... ...başka bir şey düşünmemiz mümkün değildir. Allah'a dönmeden... ...Allah'a dönmeyi anlatmak mümkün değildir. Dolayısıyla... ...Allah ayaklarımızı sabit kılar. Bu görünüyor zaten. Ayaklarımız sabitlendi. Bir de Allah ona yardım eder. Hangi konuda... ...her neye davet ediyorsa... O konuda Allah ona yardım eder. Hakka davet ediyorsa, hakta ayağını sabit kılar. Sabre davet ediyorsa, ona sabrı ihsan eder, ikram eder. Rahmete davet ediyorsa, rahmeti ihsan eder, ikram eder ona. İyiliğe, güzelliğe davet ediyorsa, Allah onu iyilikte sabit kılar, güzellikte sabit kılar. Kötülükten men etmeye çalışıyor, uzaklaştırmaya çalışıyorsa, onu kötülükten, yanlıştan, kusurdan korur Allah. Muhafaza eder. Yardım etti ona. Ne kadar? Onun çalışması kadar. Çabası, gayreti kadar. Allah bir de Allah'a sığın buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'deki son surede Allah'a sığın buyurdu. İnsanların Rabbine, İlahına, Melikine sığın dedi. Kimden? Cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığın dedi. Allah'a sığınmak demek gene Allah'a dönmek demektir. Gönül itibariyle Allah'ı kıblegah, kıble edinmektir. Allah'ın huzurunda durmaktır, sığınmak. İnsanın önce kıblesini belirlemesi gerekir. Hem kendi kıblemizi belirlememiz gerekir hem de öncelikle yakınlarımızın, ailemizin, sevdiklerimizin kıblesini belirlemeye çalışmamız gerekir. Yani kıbleye döndürmemiz gerekir hem zahiri hem manevi aslında bakıldığında herkes kendine göre kıbleyi gösteriyor neyi kıble edinmesi gerektiğini kıblegah edinmesi gerektiğini anlatıyor insanlar anlatıyor cemaatler anlatıyor partiler anlatıyor Devletin kendisi bizzat anlatıyor. Mesela okullarda öğrencileri yetiştirirken onlara bir kıble gösteriyor. Kıblelerinin ne olması gerektiğini onlara öğretiyor. Hepimiz bunu en ince ayrıntısına kadar biliyoruz. Kıble olarak Kabe'yi göstermediğini, gönül kıblesi olarak Allah'ı göstermediğini hepimiz biliyoruz. Zaten şeytanın de kıble Allah olmasın, kıblegah, Kabe olmasın, ne olursa olsun. O fark etmiyor. Yani şeytan için, iblis için fark etmiyor. Kıblesi devlet olabilir, kıblesi demokrasi olabilir, cumhuriyet olabilir, kıblesi ırk olabilir, vatan olabilir, millet olabilir. Fark etmez. Kıblesi memleketi idare etmek olabilir, siyaset olabilir. Yani söylediği söz ne olursa olsun, onun gösterdiği kıble önemlidir. Önemli olan gösterilen kıble neyse niyeti odur. Eğer kıble Kabe olarak gösterilmiyorsa, zahiri kıble, manevi olarak da Allah'ın rızası, Allah'ın dostluğu, Allah'ın cemali gösterilmiyorsa, ebedi hayat olarak gösterilmiyorsa, o kıble ters bir kıbledir. Başka tarafa dönmüşsün. Allah'tan başka tarafa dönmüşsün demektir. Bu açıdan bakıldığında acaba ümmetin durumu, insanlığın durumu nasıl görünüyor? herkes kendi durumuna göre imkanlarına göre gücüne göre marifetine göre bundan sorumludur ilmine göre bundan sorumludur Allah'a döndürmekten sorumludur hakkı tavsiye etmekten sabri tavsiye etmekten sorumludur kayra davet etmekten rahmete davet etmekten merhamet etmeye davet etmekten Sorumludur. Sorumlu olmayan hiç kimse yoktur. Hem de bunu imkan bulduğu her anda yapması gerekir. Kıbleyi göstermesi gerekir. Hem zahiri kıbleyi hem manevi kıbleyi göstermesi gerekir. Mutlaka bu bir emek ister. Bir fedakarlık ister. Bu bir bedel ister. Eğer kardeşlerimizi dışarı gönderiyor, başka memleketlere gönderip gidin orada vazifeyi yapın diyorsak derdimiz kıbleyi göstermektir. Kıblemizi şaşırmışız çünkü. Yani Hedefimizde ne varsa, hayatımızı ne için yaşıyorsak, neyin peşinden koşuyorsak, kıblemiz odur. Eğer gönül kıblemiz Allah'a dönük değilse, işlerimiz, amellerimiz doğru olsa bile Allah onu kabul etmez. Allah kendisi için yapılmayan hiçbir şeyi kabul etmez isterse o ibadet olsun, namaz olsun, oruç olsun, iyilik olsun, kendisi için yapılmamışsa onu kabul etmez. Yani gönül kıblesi doğru değilse onu kabul etmez. Hepimizin gönül kıblemize dikkat etmemiz lazım. Onu Allah'ın rızasından, Allah'ın dostluğundan, yakınlığından, cemalinden ayırmamamız gerekir da beraber diğer kardeşlerimize, mümin kardeşlerimize, insan kardeşlerimize ne yapmamız lazım? Yardım etmemiz lazım. Kıbleyi göstermemiz lazım. Gönül kıblesini göstermemiz lazım. Bu her mümin üzerinde aynı zamanda farzdır. Allah'ın emridir. Bunu yaparken başkasına yardım ettiğini de düşünmemelidir. Sen kendine yardım ediyorsun. Herkes kendisine yardım ediyor. Etrafında yüzlerce insan bir anda bir kişiye her biri kendisine göre kıbleyi gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Senin istediğin şu olmalıdır. Senin derdin şu olmalıdır. Sen şunun için çalışmalısın. Şunun için çaba gayret sarf etmelisin. Şunun yolunda. Zamanını, vaktini sarf etmelisin deyip kıbleyi gösteriyor. Kendisine göre kıbleyi gösteriyor yani. Ama bir de Allah'ın gösterdiği kıble vardır. Kim ona neyi kabul ettirdiyse ona kıble olarak kıble kabul etmek demekti. Neyi kabul ettiyse gönlü o onun kıblesi oldu. Yani yani Birçok insan bilerek veya bilmeyerek şeytana yardım edip ona başka kıbleler gösterir. Bize düşen nedir? Evet, Allah ile beraber Resulü ile Allah'ın vahyiyle onu Allah'a döndürüp kıblesini ona göstermek. Bazen ne olur? Allah'ın yolu diye, Allah yolundaki cemaat diye ters bir kıble gösterebilir. Ya bunu bilerek yapar, ya cehaletinden yapar, ya da onu bilerek yapıyor. Bilerek yapar demek, dünyayı tercih etmiştir. Bunu dünya karşılığında yapar. Bir şey kazanma karşılığında yapar. Sanki bu hayattaki gaye onun gösterdiğiymiş gibi öyle bir takdim eder ki Allah'ın rızası da buradadır diyor. Mesela geçmişte bir parti başkanı söylemişti. Bursa'ya konuşmaya gelmişti. O arada ona dediler ki burada veli bir zat var, herkesin dinlediği bir zat var, sevdiği biri var. O da kürsüde dedi ki ne yapmış dedi veli olmuş, bir partimize yardım, yardım mı etmiş? Bu da onun cehaleti tabi. Yani partimiz için mi çalışmış veli olmuş? Ne yapmış da veli olmuş? Yani partimiz için çalışmayan veli olamaz gibisinde. Bu arada millet yuh çekti oradan bir şey alıp kürsüye doyup fırlattılar. Kürsüden inmek zorunda kaldı. Cehaleti ne söyledi tabi? Yani hedef olarak sen eğer partimize yardım edersen cennete gidiyorsun hiç farkında olmadan bir şeyleri kullarının önüne ilah diye koymuştur partisini ilah diye koymuş hedefin budur diyor kim söyledi başka biri bakıyorsun işte biz böyle yapacağız dünyaya hakim olacağız onu hedef olarak koyuyor ama Allah, ben seni bana abdolsun diye yarattım buyurmuştu. Gidin dünyayı parselleyin, dünyaya hakim olun diye yaratmamış ki. Öncelikle herkes kendisinden sorumludur önce. Allah'a kur olma, abdolma açısından. Eğer bir gönül Allah'a döndüyse, Allah ile beraber olduysa, kendi peygamberini, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı kendisine örnek aldıysa, o insanı nereye koyarsak koyalım, en güzelini yapar. Nereye koyarsan koy, en güzelini yapar. Hangi işi verirsen ver, en güzelini yapar. Çünkü Resulullah Efendimiz'i örnek almış. İster ticaretinde olsun, ister bir iş yapsın, ister ailesi İçinde olsun, akrabaları içinde olsun. Yani onu nereye koyarsan koy, en güzelini yapar. Daimi olarak mutlaka hakta durur, haklı ile beraber olur. Zalimle beraber olmaz. Zalimlerle beraber olmaz. Onun kıblesi bellidir. Kıblesi Allah'ın rızasıdır, onun için. Yanlış yapması mümkün değildir. Her konuda da, her yerde de mutlaka bir fikri, bir düşüncesi vardır. İbadet olarak vardır. Yani ne zaman, nerede, kimi destekleyeceğini bilir, kime yardım edeceğini bilir, kimin hakta olduğunu bilir, kimin hakkı savunabileceğini bilir, kimin zalim olacağını da biliyor. Öyle bir ana bakıp hüküm vermez. gönül kıblesi Allah olunca Allah ile beraber olunca Allah da onunla beraberdir Allah ona yanlış yaptırmaz ama gönül kıblesi saparsa biraz Allah'tan ayrılırsa doğru olan bir şeye yanlıştır der yanlışa da doğru diye hüküm verir bütün ibadetiyle bütün o İslami güzelliğiyle beraber yanlışa düşer. Yanlış hüküm vermeye başlar. Yani diyelim ki bir makam tercih etti. Dünyaya ait bir şeyi tercih etti. Hiç farkında olmadan bir de bakar ki yanlış tarafa gidiyor. Onun için asla gönlümüzü Allah'tan ayırmamamız lazım kıblemizi, yönümüzü unutmamamız lazım. Allah ayet kerimede ne yana dönerseniz dönün Allah'ın veşi oradadır dedi. Bu namazdaki kıble değildi. Hangi kıbleydi? Hayatı yaşarken her anda Allah'a dönük olmamız gerekir. Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamamız gerekir. Her anda kıblemizin Allah olması gerekir. Kıbrıs'ı Allah olanlar daima hakkı söyler. Daima hakta durur. Hak ile beraber olur. Haklı ile beraber olur. Ne yaparsa yapsın Allah'ın hesabını yapar. Başka bir hesap yapmaz. Eğer bir kul Allah'ın hesabını yaparsa Allah da onun hesabını yapar. Hiç bundan daha kârlı bir hayat olur mu? Daha garantili bir hayat olur mu? Eğer bunu böyle yapamıyorsak Allah'a tevekkül edemedik demektir. Ne buyuruyor da ayet-i kerimede? Vekil olarak Allah yetmez mi? Vekil olarak Allah yeter. Ve kefa billahi vekila. Vekil olarak Allah sana kafidir. O senin vekilindir. Sen ona güven. Sen kendini ona teslim et. Sen onun hesabını yap. Onun rızasının hesabını yap. Kendi kulluğunun hesabını yap. Niye bunları böyle anlatıyorum? Kıbleyi arkadaşlar anlasın diye. Kıblesini de anlasın. Kıbleye döndürmeyi de anlasın. Bunu kendisine kulluk vazifesi olarak anlasın. Kulluk vazifesi. Kul olabilmek için gönlünün kıblesinin belli olması gerekir. Ve kıbleye de davet etmesi gerekir. Yoksa bir tek kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz değil öyle. Allah'tan şunu istiyoruz, bunu istiyoruz değil öyle. İstiyorsan gereğini yapman gerekir. Yaptıkça kazanırsın. Yaptıkça büyürsün. Allah'ın kulları seninle Allah'a dönünce kıblesi Allah olunca peygamberin vazifesini yapmış oluyorsun. Peygamberin kazandığını kazanmış oluyorsun. Benim derdim de kazanmaktır. Kardeşlerimizin kazanmasıdır. Kazansınlar diye söylüyorum zaten. Onun için nerede olurlarsa olsunlar mutlaka gönüllerinin Allah'a dönük olması gerekir kıblelerinin Allah'a dönük olması gerekir. Allah'a da döndürmeye çalışmaları gerekir. İsterse bir kelimeyle olsun, isterse bir ayetle olsun veya bir hadisle olsun ne yapılması gerekir? Allah'a döndürmeye çalışmamız gerekir. Aynı şey evimizin içinde de geçerlidir evde bir sorun sıkıntı olduğunda hemen bir ayet okumamız gerekir. Rabbimiz böyle buyurmuş. Resulullah Efendimiz böyle yapmıştı. O anda onu kabul etmeyebilir, edemeyebilir. Ama biraz sonra kabul eder. İki gün sonra kabul eder. Nefsine söyleyeceği sözü vardır artık. Nefsi ona hile yapınca, şeytan ona hile yapınca artık o ayeti hatırlar. O hadisi hatırlar, o sünneti hatırlar. Birbirimizi hatırlatmamız lazım. Kadın olsun, erkek olsun. Aynı şekilde çocuklarımızı yetiştirirken de çocuk yanlış yaptığında ne bilmemiz lazım? Senin bu yaptığını Allah sevmez. Güzel yaptığında senin bu yaptığını Allah sever. Böyle yaparsan Allah sever, böyle yapmazsan Allah sevmez. Yani bize düşen hem gönlümüzün kıblesini Allah'ın rızası yapmamızdır. Hem aile efradımıza, hem karşılaştığımız herkese. Muhatap olduğumuz herkese. illa de bunu dilimizle söylememiz de gerekmiyor. Hiç tanımadığımız birine gel, Allah'a dön diyemiyoruz harımızla, tavrımızla neden bunu böyle yaptın diye sorulduğunda evet hemen cevabı vermemiz lazım Allah için Allah'ın rızası için ben onun kulu, ben onun hesabını yapıyorum kıbleyi gösterdik kendi kıblemizi gösterdik ona Dolayısıyla oraya davet ettik. Mümin her haliyle aslında kıblesini gösterendir. Kıblesini belli edendir. Velilerle ilgili ayetler indiğinde sahabe soruyor. Ya Resulallah, velileri nasıl tanırız? Onlar nasıl tanınır? Onları gördüğümüzde tanıyabilir miyiz? Ne buyuruyor? Evet. Onları gördüğünüzde tanırsınız. Veliler görüldüğünde Allah hatırlanır dedi. Velileri gördüğümüzde Allah'ı hatırlarız. Allah'ı hatırlamak demek Allah'a dönmek demektir. Veli Allah'ı hatırlatıyormuş. Sadece sözüyle değil, haliyle, hayatıyla, ameliyle, işiyle. Her şeyiyle ne yapıyor? Allah'ı hatırlatıyor. Allah'a döndürüyor. Eğer Allah bir kul ile beraberse bütün dünya bir araya gelse ona bir zarar veremez. Her ne olursa olsun mutlaka dünyayı, dünya hayatını ahirete kurban etmemiz gerekir. Feda edebilmemiz gerekir. Ancak Feda edebilirsek, kurban edebilirsek, ahireti alabiliriz. Feda edince kimse bir şey kaybetmez yalnız. Hiç kimse dünyayı ahirete kurban ettiğinde hiç kimse bir şey kaybetmiyor. Yani dünyadan bir şeyi kaybetmez. Ahireti almış olur, Allah dünyayı da onun üstüne verir. Elbette ki bu arada imtihana tabi tutar. Yani samiyetini anlasın. Doğru mu söylemiş, yalan mı söylemiş? Bunu anlasın, bunu bilsin. Bilsin, gereğini yapıp kazansın diye imkana tabi tutuyor. İnsanlar benim için şöyle desin veya böyle desin demek yerine Rabbim benim için şöyle söylesin. Rabbim benim için şöyle demesin. Yalancı demesin. Yanlış yaptın demesin. Ciddiye almadın demesin. İnsanlar ne der, deyip, onu benim önüme koydun demesin. Mümin budur. İnsanlar şöyle söylesin, böyle söylemesin dediğimizde, eğer o Allah'ın söylemesinin önüne geçtiyse, o mümin nasıl mümin olsun? O insanların müminidir, insanların şöyle veya böyle söylemesine iman etmiş. Allah'ın mümini değildir. Allah hepimizi gerçek manada kıblesini belirlemiş olanlardan eylesin. Amin. Ne yana dönerse dönsün, ne iş yaparsa yapsın, nerede olursa olsun kıblesi Allah olanlardan eylesin. Allah'ın rızası, Allah'ın dostluğu, Allah'ın cemali olanlardan eylesin. Amin. Gözünü, gönlünü Allah'ın rızasından, dostluğundan, cemalinden, yakınlığından, ayrım yanlardan eylesin. Amin. Allah bizi Allah'tan başka tarafa dönenlerden eylemesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.